Artık Allah hakkında yalan söyleyenden ve kendisine geldiği zaman doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir kafirlere cehennemde bir yer mi yoktur doğruyu getirene peygambere ve onu tasdik edenler gelince işte onlar gerçekten takva sahipleridir lehumma yesaun inda rabbihim zalika ceza Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik edenlerin mükafatı budur. <gülüyor> Ta ki Allah onların yaptıklarının en kötüsünü dahi ötsün ve onlara mükafatlarını yapmakta olduklarının daha güzeliyle fazlasıyla ihsan etsin. Elesa Allah mukafi Allah kuluna kafi değil midir Bir de seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar halbuki Allah kimi isyanındaki inadından dolayı dalalete atarsa Artık onu hidayete erdirecek hiçbir kimse yoktur. Allah kimi de hikmetine binaen kendi lütfundan hidayete erdirirse onu da dalalete düşürecek hiçbir kimse yoktur. Allah aziz kudreti daima üstün gelen intikam sahibi değil midir? ولئن سألتهم من خلق السماوات ولأرض ليقولون الله قل şiphet olur ki eğer onlara Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah diyeceklerdir. ''De ki, söyleyin bana, Allah'tan başka kendisine yalvarmakta olduklarınız, eğer Allah bana bir zarar vermek istese, onlar onun vereceği zararı giderebilecek olan şeyler midir? Yahut beni bir rahmete mazhar etmek istese, onlar onun rahmetini tutabilecek olan şeyler midir? ''De ki, Allah bana yeter, tevekkül edenler ancak ona tevekkül eder.'' قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَانِي فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ De ki, ey kavmin elinizden geleni yapın. Doğrusu ben de onu yapan bir kimseyim kendisini rezil edecek bir azabın kime geleceğini ve devamlı bir azabın kimin üzerine indirileceğini artık ileride bileceksiniz. <gülüyor> Resul, şüphesiz ki biz sana kitabı insanlar için hak ile indirdik. O halde kim hidayete ererse artık kendi lehinedir. Kim de dalalete düşerse ancak kendi aleyhine olarak sapmış olur. Çünkü sen onların üzerine vekil değilsin. Allah'u <gülüyor> temut Allah ölümleri anında nefislerin ruhlarını alır. Ölmeyenleri ise uykularında bir nevi ölüme mahkum eder. Böylece üzerlerine ölümle hüküm verdiği kimselerin ruhlarını tutar. Diğerlerine ise belirli bir vakte öleceği zamana kadar salı verir. Şüphesiz ki bunda ibret alacak bir kavim için nice deliller vardır. <gülüyor> Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: O putlar hiçbir şeye sahip olamazlar ve akıl erdiremezlerse de mi onları şefaatçi edineceksiniz? Şefaatü De ki: Şefaat tamamen Allah'a aittir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra ancak O'na döndürüleceksiniz. Ve izâ lâ yu'minûn. Ve izâ lâ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ Hem Allah tek olarak anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri dar alır ama ondan başkaları anıldığı zaman hemen sevinirler. O Llahum Ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'ım. Hakkında ihtilafa düşe geldikleri şeyler hususunda kullarının arasında ancak sen hüküm vereceksin. fil ve ve <gülüyor> Eğer yeryüzünde bulunanların hepsi ve bununla beraber bir misli daha gerçekten zulmedenlerin olsa Kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için onu feda ederlerdi. Artık Allah tarafından, hiç hesaba katmakta olmadıkları şeyler cehennem azabı onlara görülmüştür. <gülüyor> ve kazandıkları şeylerin günahların, kötülükleri onlara görülmüş ve kendisiyle alay etmekte oldukları şey azap, onları kuşatmıştır. Ve <gülüyor> izam İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman bu bana ancak bendeki bir bilgi sayesinde verildi der. Hayır. O kendilerine verdiğimiz nimetler bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. anhum <gülüyor> Fakat ki onlardan öncekiler de bunu söylemişlerdi. Ama kazana geldikleri şeyler kendilerine bir fayda vermedi. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَٓاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا Onda kazandıkları şeylerin, günahların, kötülükleri kendilerine isabet etti. Bunlardan zulmedenlerin de kazandıkları kötülükleri yakında kendilerine isabet edecektir. Ve onlar Allah'a aciz bırakıcı kimseler değildir. <gülüyor> ۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚ Hem bilmediler mi ki şüphesiz Allah dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine daraltır. Doğrusu bunda iman edecek bir kavim için nice deliller vardır.